Bismillahirrahmanirrahim wa anfusina wa a'malina la wa an la ilaha la övgü ancak Allah'adır. Ancak onu över, yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sınırız. Yaradan Rabbimiz bize bir hayır yazmıştır bütün insanlar, bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa, Rabbimizin bize yazdığı hayrı engellemediği gibi Rabbimizin bize yazdığı şerri de gideremezler. Sayfalar dürülmüş, kalemler de kurulmuştur. Her hafta biz bu sohbeti başlarken, bunu Türkçesinde söylerken, Rabbim tefekkür ede ede, düşüne düşüne, hatta bu sözleri de Rabbim kalbimize böyle yer etme adına sindire sindire Rabbim buna gereği gibi iman etmemizi nasip etsin. 2-3 hafta önceden beridir farkındaysanız yine böyle bir tekrar bir nefis mahsebesine döndük. Nedenine gelir İçimizde birçok kardeşler ki aslında bu iyiye işaret. Daha önceden bu da yoktu. Yani bir, bir uyuzun bir zaman önce bile bir gidelim. Cemaatler gündemleri Cemaatler eleştiriliyordu. Cemaatler konuşuluyordu. Tabii ki bu şeytanın bir hilesiydi, bir oyunuydu. Çünkü Buhari'de bir hadis vardı. Siz kendi gözünüzdeki marteyi unutmuş başkasının gözündeki çöple uğraşıyorsunuz? <gülüyor> Baya bir zamandan sonra Allah'ım senler olsun. Bu Aşağı yukarı bir istikrarlı derslere katılabilirler. Bir sene önce falan şunu diyorduk. Yani niye kardeşler kendilerindeki sıkıntıyı dile getirmiyorlar? Kendi sorunlarını yani mert bir şekilde, yürekli bir şekilde arkadaş, abi kardeş benim sabah namazlarım kaçıyor. Ben namazlarımdan zevk almıyorum. Namazlarımda huşu yok. İmanın tadı zayıflamış. Bundan bir sene, iki sene, üç sene önceki kıldığım namaz gibi, ibadet gibi, iki tane bir kardeşe bir araya gelip, yani Allah'ı ve Resulü bahsederken ki aldığım tat ve lezzet yok denmiyordu. Ha denmiyor diye böyle miydi? Takvalı mıydı? Hayır. Şeytan ne yapmıştı bizi? İki çeşit vurmuştu. Bu bir taktiktir. Bilin ki birileri birilerini eleştiriyorsa, birilerinin birilerini, birilerini kötülüyorsa, birileri birilerini tenkit ediyorsa, bilin ki bu kendisini gizleme operasyonudur. Genelde bu o, askerde böyle e, çatışmalara girenler, özellikle orman ortamında çatışmaya girenler, dağ kesimde. Bunu çok iyi bilirler. Yani kurmaz düşman genellikle böyle bir... E, Farklı yerlere bir e, insanlar o tarafa yönetsin diye hareket yapar, bir şeyler atar ama bu taraftan döner işi bitirir. İşte şeytan bizi başka türlü alıyordu. Ne yapıyordu? Başkalarını gündemde tutarak aklımıza fikrimizde kendimizi unutturuyordu bize. İşte biz hangi hadisten bunu biliyorduk? Siz kendi gözünüzdeki marteyi unutmuş bir başkasının gözündeki çöple uğraşıyorsunuz. Ama Allah'ım senler olsun içimizde karışmış sık sık beraber olduğumuz için biliyoruz. Yavaş yavaş kulağımda şunlar gelmeye başladı. Abi ben namazlarda niye zevk almıyorum? Niye imanımız zayıfladı? Karışer bunu dile getirmek inanın basit bir şey değil. Çünkü sık sık derse bir söz var. Mücahit kimdir ya Resulallah? Nefsiyle, Nefsiyle cihat edendir. Ve inanın bu da basit bir şey değil. Yani bir insanın nefsini kınaması belki dünya hayatında bir insan cumhurbaşkanı olabilir. Çok yüksek makamlara gelebilir. Ama kendisiyle yüzleşmesi, kendisini Böyle hatalarına aynaya bakıp da kendisini nasıl yüzleşiyorsa, hatalarıyla yüzleşmesi her insanın kaldırabileceği basit bir şey değildir. Herkes herkese nasihat edebilir. Ama kendi nefsine dönüp de kendi hatalarını tespit etmesi, nefsiyle kavga etmesi her baba yiğidin harcı değil kardeşler. O yüzden Allah Resulü mücahit kimdir dediğinde nefsiyle cihat edendir demiş. Yani inanın en zor cihat da budur. En büyük cihat da budur. Yani, ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu istikrarlı ve düzenli yapmamızı istiyor. İnşallah Allah izin verirse bu haftaki derslerimizde bir Rab ismini işleyeceğiz. İkincisi inşallah Hay ve Kayyum ismi geçecek. Eğer zaman sürecimiz olursa tabi yine her zamanki gibi harmanlı gideceğiz. Zaman sürecimiz olursa Rahman ve Rahim isimlerini de bunun içine katacağız. Tabii ki diğer derslerle yine bunların hepsi birbiriyle bağlantılı kardeşler. Kardeşler Allah hocalar neden insanı en son yaratmasına rağmen neden en kaliteli, en yüksek, en etne koruma insanı kendisini getirdi? Biz bir yüzünde halife yaratacağız dedi Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de. Neden en son yaratılmasına rağmen en yüksek yüzeyde, en yüksek konumda yaratıldı? İnsan kendi nefsine durup tefekkür etsin. Allah'tan sıfatları, isimleri eksiksiz ve noksansızdır. Ama insan kendi nefsine dönüp baktığı zaman yaratıcısıyla karşılaşmamış, yaratıcısını tanımamış, isim ve sıfatlarıyla karşılaşmamış, sıfatlarından mahrum kalan bir kula bakın, Allah'a ait olan sıfatları muhakkak bir beşere vermiştir. Mesela bunlardan birkaç tanesini örnek verelim. Rab sıfatını. Bir tanesini örnek verelim. İlah sıfatını. Hay ve kayım sıfatını muhakkak beşeriyetten birilere vermiştir. İnsan dünya hayatında Rabbinin sıfatlarıyla karşılaşmamışsa muhakkak bu sıfatları birilere vermiştir. Mesela şimdi ben size bir soru sorsam. Hepimiz muhakkak eğitim olarak bir yerlerden geldik. En az en az en az denge olarak ilkokul mezunuyuz biz burada hepimiz. En az. Rabbin manası terbiye edici anlamına geliyor. Eğitme anlamına geliyor. Yine derslere katılan kardeşler şöyle bir tefekkür etseler önceki dersleri. Allah-u Teala ruhlar aleminde Araf suresinde öyle buyuruyordu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitabında <gülüyor> inanan ruhlar ne demişti sen bizim Rabbimizsin. Peki Allah-u neden ben sizin Allah'ınız değil miyim diye bir soru sormadı da ben sizin Rabbiniz değil miyim diye niye bir soru sordu? Hani ben Rahman değil miyim, Rahim değil miyim, Kerim değil miyim? Bilirliği 99 sayı var. Bir de bildirmediği isimleri var. Biz bunu nereden biliyoruz? Allah Resulü'nün bir duasından biliyoruz. Ya Rabbi bildirdin ve bildirmedin isimlerin hürmetine senden yardım istiyorum. Peki özellikle neden? İlk yaratılışta ruhlar daha yaratılmış, nefsler şahit tutulmuş. Allah tohru Adem babamızın sülbinden bütün nefsleri şahit olarak ruhlara hitaben ben senin Rabbiniz değil miyim hitabı neden var? Karışa şu Rab kelimesi var ya. olun dünya hayatında yaşadığı süre içerisinde, kabre girdiği zaman kabir süresi içerisinde, Mahşere çıktığı zaman da yine mahşerdeki süreç içerisinde özellikle Rab sıfatıyla karşı karşıya, ismiyle karşı karşıya. Peki nedir Rab? Ve insan bu sıfatla tanışmazsa, kaynaşmazsa, bağlantı kurmazsa, iç hem hemdem olmasa muhakkak bunu sarsiyat olarak bir yerlere verecek. Ve vermiştir de. Hemen hemen birçoğumuz kitap sünneti bilir bir ailede dünyaya gelmedik. Yani kitap sünnetinin Türkiye'deki versiyonunu en kabaday bir şekilde araştıracak olursa 30 küsur sene ediyor. Bunun daha biraz daha gerisine gidecek olursak, bir tat ülkesi. Şimdi 30 küsur senince Türkiye'ye, Kur'an sünnet gelince ki bu asırda vefat eden Şeyh Albani, ki bütün hadis alimleri onun bu asrın alimi olduğunda icum etmişlerdi. Şık Albani'nin. Hani nasıl İmam Mali kendi zamanında alimiydi? İmam Maldam kendi zamanında, İmam Şafi kendi zamanında, Ahmet bir Hanbel kendi zamanındaysa, işte Şık Albani de bu asrın alimiydi. Çünkü Allah Resulü'nün bir rivayetinde her yüzyılda allah Teala alimler gönderecek, Bazıları cemaatler bunu bir tane alim olarak addederken birçok alim de olabilir. yardımcıları da olabilir. Ve bunlar dini bidatlardan ayıracaklar. İşte bu alime Türkiye'ye kitap ve sünnet göz yaşı döküyor. Sakal kadar ve şu kelimeyi kullanıyor. Bidat ülkesi Türkiye mi Kur'an ve sünnet girdi diye. Türkiye'nin versiyonu bu kardeşler. O yüzden bizim dönelim kendimize. Herhalde içimizde en yaşlı bu amca. Ondan sonra Nesmi abi herhalde geliyor galiba. E, abimiz herhalde olabilir. Bizim kitap sünnetle tanışmamız ne kadar? En kabada 17 sene, 18 sene arkadaşlar. Demek ki biz kitap sünnetle iştigal eden bir arada dünyaya gelmedik. Ne kadar zaman oldu? Bu kadar bir zaman. Peki bundan önceki zamanımızda bizim Rabbimiz kimdi? Çok okkalı bir soru. Çok okkalı bir soru. Bizim Rabbimiz kimdi? Terbiyecimiz kimdi? Hangi okullarda biz eğitim aldık? Bizi kimler terbiyette hangi kaynaklardan besledik? Ve yıllarca hangi eğitimlerden geçtik? Ve belli bir döneme geldik. Allah aman Resul'de dediği gibi içimizden bir münadı gönderdi. Bir uyarıcı gönderdi. Allah Türkiye kitap Sünnet'in girişine vesul onlara ve bunun yayılmasında emeği geçenlere kat kat ecir yatsın. Çünkü Züzzer suresinde ayet var. Miskala hayra yara, miskala şere yara. Miskal kadar hayır da olsa, miskala kadar şer de olsa teraziye koyulacak. Ki helale en büyük dava bu. Yani direkt saf kaynaktan beslenme tevhid inancı. Ve peygamberin metoduna göre hareket. Dönüyoruz kendi nefsimize. Hakikaten biz tevhidle tanışmadan önce bizim Rabbimiz kimdi? Terbiye edicimiz kimdi? Biz hangi terbiye göre hayat yaşadık? Hemen alalım Rum suresi 30 ve 31. ayetleri ve bunun tefsirini. Her doğan çocukluğu İslamı fıtrat üzere dünyaya gelir. Sonra annesi babası onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar ya da meclisi. Müslüman yapar demiyor. Neden? Selamun Aleyküm Selamun. Selamun. selam. Zaten fıtratı İslam. Demek ki biz fıtratımız İslam olarak yaratıldık ama belli bir zaman öyle bir ortamda oldu ki ezanlar okunan bir ülkede dünyaya gelsek dahi tevhid inancından mahrum yaşadık. Rab sıfatının ismini bilmekten mahrum yaşadık. Ve bu bize farklı frekanslarda, farklı şekillerde verildi. Biz bunu nereden biliyoruz? Yaşadığımız ortamdan biliyoruz. Bize okullarda ne öğrettiler? Aman oğlum oku da ortada kalma. Bizim doğan adılık kültürünce derler kulkan yetimi. Yani cenazanı evden çıkarlar da kimse cenaze namazını kılmaz, arkandan kimse gelmez. Ortada kalırsın, sürünürsün. Bir belediye senin cenazanı kaldırır. Yani yıllarca dünya hayatını bize rızıkla korkuttular. Dünyanın hep derdiyle korkuttular. Eğer kazanırsansa adam olursansa, herkes çevrende olur. Eğer adam olmazsansa, para kazanmazsansa, bir meslek sahibi olmazsansa, iş güç sahibi olmazsansa, istikbalini kazanmazsansa seni cenazanı bile belediyeler kaldırır. Evde cenazanı kokar kimse gelip kaldırmaz dediler. Yani bizim büyüklerimiz gözümüzü açtık bir de yıllarca sadece dünya hayatını anlattılar. Ve onlar bize rablik yaptılar, terbiye ettiler ve biz bu terbiye ile büyüdük. İnanın şu anda birçoğumuzun babası toprakta ama onların attığı tohumlar buradan eksilmemiş. Yani hala o korkular katlarımızda devam ediyor. Mesela buna bir örnek verirsem çok daha iyi anlarsınız. Burada gaya babalarımızı kötülemek değil. Ama yani biz babalarımızı bir yol üzerinde bulduk. Bunu Allah Teala söylüyor. Yani bu fıtri bir şeydir. Yani insanlar babaların yolundan gidecekler zaten. Bu sünnetullahtır Ama burada babaların peşine gidiyoruz da ya o babalar yanılmışsa ya Rabbi gerçek manasıyla tanımamışsa, ya onların babaları da onlara bu eğitimi vermemişse, yani Ebevi metoda göre hayat yaşamamışsa, birçok babalardan ben biliyorum, birçok kardeşlerimiz anlatıyordu. Abi diyor ben babama peygamberin hadisini söylüyorum. Veya Cenab-ı Hak'ın kitabından getiriyorum, peygamberi karıştırma diyor. Yani sen öyle bir kelime kullanıyorsun ki beni böyle kit bırakıyor. bırakıyorum. Arkadaş o zaman kime örnek verelim? Sen de babana gidip söyleyesin. Yani bunu diyorlardı peygambere karşı gelmez ama onun adını ağzına alma. Onu örnek verme, onun yeri başka. Yani söze gelince toz kondurmayız ama yaşadığımız süreç içerisinde hiçbir şeyde yetişmiş olduğumuz ortamı diyorum temizle tanışmadan peygamber böyle yapar diye bize hiç anlatılmadı. Rab neymiş? Rabbin gönderdiği peygamberi hayatımıza tanzim ediyorsa o bizim Rabbimiz allah Teala bizim Rabbimizdir. Manası nedir? Terbiye edici demektir. Peki biz nasıl bir hayat yaşadık? Cahiliye hayatı yaşadık. Şimdi biz neden sohbete böyle bir giriş yaptık? Sanki biz kitap sünnete tanıştık. O 18 sene, 20 sene. Cahiliyeden kaç kalıntıyı attık? Hani tanıştık da hani çok değişiklik mi oldu? Veya ne değişiklik oldu? Hani 2 hafta, 3 hafta bir gün abinin sohbete iyi gitti. Allah razı olsun. Hani biz sohbete dedi ya yani davetçiler böyle e, tabiri caizse fırça atıyor ama yani onlara da bir fırça atmak lazım. Allah razı olsun Ebu Hoca o şeyi kapatıyor. Yani o da fırçayı atıyor. Ama kardeşler buraya okşanmaya gelmedik. İnanın benim nefsim de bunun içinde biz okşanmayı da hak etmiyoruz. Okşanmayı hak etmiyoruz. Neden? 30 senedir bu dava Türkiye'ye girmişse Bursa'nın sayısı 200-300 olması gerekiyordu. Başka cemaatler batıl olmasına rağmen şu anda bir risale cemaati 220 ülkeye yayılmış kardeşler. Hak değil batıl olmasına rağmen. Yani birçok amelleri yanlış. Biz bunu kesin biliyoruz. Ve birçok cemaat da öyle. Ama biz Konuşmaya gelince mangalda kür bırakmıyoruz. Ama icraate gelince buradan dışarı çıktığımız zaman her şey unutuluyor kardeş. Hınca hınç. Hani ahtapotun kollarını bilirsiniz ya. Denizde düşen ahtapota sarıldı bir şey kötü. Ahtapotun kaç tane kolu var bilen var mı? Nereden basan 8-10 tane var değil mi? Aynı karışlar dünya hayatı da öyle. Yani dünyanın bir musibetinden kurtulsan diğer musibeti yakalıyor seni. Öbüründen kurtulsan öbürü yakalıyor. Öbüründen kurtulsan öbürü yakalıyor. Yani haftada bir veya iki haftada bir sohbete yetmiyor. Bulunduğun ortamda sık sık sana hakkı hatırlatan Rabbi hatırlatan, Rabbin terbiyesiyle senin terbiye olmanı sağlayan kardeşler gerekiyor kardeş. O yüzden hadis alimlerine baktığımız zaman, İbn-i baktığımız zaman Selefi yolunu takabilen alimlere baktığımız zaman birçok maddeler çiziyorlar ama bir tane madde bizim konumuzla alakalı bölüm eğer senin bulunduğun ortamda sık sık seni diyor Rab ile terbiye eden bir kardeşin yoksa ben senin neyine ve nasıl güveneyim diyor hani şerine nasıl korunayım hani seni sırf sık Allah ile korkutan Rabbin terbiyesiyle terbiye olmanı sağlayan Allah'tan karış kardeş bu günahtır Allah'tan karış Allah sorar diye hatırlatan bir kardeş yoksa ben senin şerine nasıl emin olayım İbn-i yakaladığı şeye bakın İşte Hz. Musa'nın şeyine bakın ki Allah razı olsun derste bu geçmişti Hazreti Musa Aleyhisselam Allah-u niye Harun Aleyhisselam istiyor? Kendi nefsi için. Düştüğü anda kendisine yardım etsin diye. Destek olsun diye. Nasihat etsin diye. Şimdi dönelim bize kardeşler. Hakikaten biz yani imanımız burada hakikaten yani böyle sağlam bir şeyden tutkalına tutulmuş hiç düşmüyor mu? Kardeşler biz kimin terbiyesine göre hayat yaşıyorsak ancak imanımız o şekilde hareket ediyor. Burada İbni Abbas diyor ki Peygamber s.a.v. şöyle buyurdu Raditu billahi rabbe ve bil islami dine ve bil Muhammedin nebiye s.a.v. Allah kimden razıdır bilir misiniz? Rabb olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan Nebi olarak Hazreti Muhammed'den razı olandan da Allah razıdır. Topluna biz insanlara sık deriz ki Allah senden razı olsun. Acaba o kul Allah'tan razı mı? Biraz açıyı küçültelim. Karişler biz Allah'tan razı mıyız? Biz Allah'tan razı mıyız? Hayatımızı Allah'ın zikrine göre mi tanzim ediyoruz? Bak Allah-u Teala'nın bir tane zikri. Allah-u Teala'ya dua ediyorum. Yaşadığım sürede Rabbim bunu hatırlatmamı nasıl etsin. Zikirlerimizi düzenli istikalı bir şekilde yapabiliyor muyuz? Bak bizi terbiye edenin terbiye olmamız için ıstah olmamız için nefslerimizin arıtılması için Rabbi nefsi takvaha ve zeki ente gayri men zekiha ente veliyuha ve mevlaha Ya Rabbi nefsime takva ver. Peygamberlerden alınan bir miras bu. Peygamberler bize bu mirası bıraktı. Rabbim bize dua etmemizi, iltica etmemizi, ona yönlmemizi istedi. Peki bir Müslüman bunu düzenli istikrarlı bir şekilde yapıyor mu? Yemeğine, uykusuna, banyosuna, elbisesine. Düzenli bir şekilde ayırdığı zamanı zikirlerine düzenli bir şekilde ayırıyor mu Müslüman? Düzenli yemek yemeyen bir insana dikkat edin. Düzenli uyku uyumayan bir insana dikkat edin. Düzenli çalışmayan bir insana dikkat edin. Renginin benzinin atmasından anlarsınız. Ya hayırdır rengin benzin atmış dersin adama? Adam uykusuz kalmış. Çok çalışmış. Ya da yemek yememiş. Aç. Veya su içmemiş. Tansiyon düşmeye başladı ama susuzluk belirtisi. Peki ya zikirler neyi etkiliyor? Zikirin yapılması neyi etkiliyor biliyor musunuz kardeşler? Allah anıldığı zaman baygınlık çekiyorsa kalplara bir zikirler az yapılmış. Çünkü Şeyhülislam'ın da dediği gibi Allah'ı bir müminin kalbi zikri içmişse, Allah'ın zikri bir müminin kalbi içmişse, balığın sudaki hali gibidir. Bırak zikir ortamında mayışma, bayılma. Hayır hayır, necat ve hayat bulur bir müminin kalbi zikir ortamında. Balığın sudaki hali gibidir zikrullah diyor. Zikir ortamından nasıl bir insanı kalbi içmişse çekersen üzerine sıkıntı düşer. Nasıl çıkardığın zaman ölürse aynı kalbi Allah'ın zikrine içen bir müminin hali de böyledir. İşte benim Rabbim Allah'tır diyen bir müminin Rabbi olan Allah o kulunu nefsi yaratan o kulunu, nefis sahibi olan o kulunu peygamberini göndererek işte size peygamber gönderdik nefslerinizin aratılması ve tezki edilmesi için. İşte buradaki de husum üstündeki zikir ve doğalar istikrarlı ve düzenli yapılıyor mu? Bu yönlü kişinin Rabbi Allah'tır. Eğer yapılmıyorsa buna mani olan kim? Buna mani olan kim? Bak bir tane tövbeden örnek verelim. 2-3 hafta önce bunu sohbeti yapıldı. Tövbe vaciptir, farzdır. Allah'a tövbe etmek farzdır. Tövbeyi geciktirmemek farzdır, emirdir. Ve bunu yapmamak ise ve buna mani olan ise kişinin orada Allah korusun terbiye edici anlamına geliyor. Birisi sana namaz kılıyor, diğeri namaz kılma diyor. Birisi şunu yapıyor, diğeri yapma diyor. İki tane Rab iki tane ilahla karşı karşıyayız kardeşler. O yüzden hadis-i sık sık zikrettikleri bir kelime var. Dünya hayatla insanoğlu Rab'sız ve ilahsız yaşayamaz. İlahsız bir hayat mümkün değil. Tapınmasız bir hayat mümkün değil. Bir insan ya Allah'a tapıyor ya da nefsine veya şeytana tapıyor. Dönüp nefsimize şunu diyelim. Hakikaten yani insan kendi aklı selim sahibi olan insan durup tefekkür etse beni yaradan Allah ben kime tefekkür ediyorum? Beni yoktan var eden Allah ben kime dua ediyorum? Beni yoktan var eden Allah ben kimi zikrediyorum? Beni yoktan var eden Allah ben kime dayanıyorum? Beni yoktan var eden Allah ben kimin gayesiyle hayatımı gaye olarak tanzim altına almışım? Beni yoktan var eden Allah ben kimden korkuyorum? Beni yoktan var eden Allah kimin sözleri gündemde olunca ben mutlu oluyorum? Şeyh ulus'tan 6 ayda yoldur sohbetini yapalım. Hatırlayın sözünü. İlah'ın tanımını nasıl yapmıştı Şeyh ulus'tan Mütemiye? Bir müminin kalbi Allah'ı zikretme esnasında Gönlü hoşnut oluyorsa Gönlü mutmain oluyorsa işte onun ilahı Allah'tır Değilse kimin sözleri gündeme geliyorsa Hoşnut oluyorsa işte onun ilahı doğdur Yani ilahın en kestirme tanımı Ömrümüz az Bin sene yaşamıyoruz Nuh Aleyhisselam'ın kavmi gibi 50-60 senelik bir hayatımız var O yüzden konuşurken cümleleri en az öz Seçici kullanmak gerekiyor ki Beyinlerde bir şey kalsın İlah neymiş? Gönlümüzün mutlu olduğu, konuşulduğu sözleri gündeme geldiğinde kimin sözleri bizi mutlu ediyorsa ilahımız o. Herkes yaslansın, tefekkür etsin. Hakikaten biz hangi sözlerle mutlu oluyoruz? Hangi sözler bizleri korkutuyor? Hangi sözler bizleri sevindiriyor? Kimler bize vaatte bulunduğu zaman güven duygumuz artıyor? Kimler bir bize terkin ettiği zaman hemen onu kendi beynimizde kayda alıp hemen onun istediği şeyi hayata geçirmeye başlıyoruz? Kimler bizim modelimiz örneğimiz? Kimlere göre hayatımızı tanzim ediyoruz? Bizim peygamberimiz kim? Örneğimiz kim? Rehberimiz kim? Rabbimiz kim? İlahımız kim? Subhanallah. Burada öyle bir şey zikrediyor ki bir mümin günde kırk defa Elhamdülillah Rabbil Alemin diyor. Yani alemlerin Rabbine hamd olsun diyor. Şimdi durup insan kendi kendine tefekkür edecek. Yani bu Rabb öyle bir Rabb ki alemlerin Rabbi. Bir tek alem değil bütün alemlerin Rabbi. Peki o alemlerin Rabbinin terbiyesi adı altında ben gerçekten acizliğimi hissettim mi? Küçüklüğümü hissettim mi? Ona muhtaç olduğumu hissettim mi? Eğer onun rahmeti benden kesilirse, yardımı benden kesilirse, ben hiç yok olacağımı, mahvolacağımı, heder olacağımı düşünebildim mi? Bana güç veren, bana kudret veren, bana kuvvet veren Allah'ın yardımının dışındaki şeyler mi? Yoksa Allah'ın yardımı mı? Bir çoğu insana sorulduğunda der ki Allah. Ama Allah'u Teala'nın bir parça yardımı kestiği zaman aynı o vasıf için Kur'an-ı Kerim şöyle de gider. Onlara bir mal, bir mülk, bir genişlik verdiğimiz zaman bu benim kendi kazancım der. Ama o malı onlardan kırstığımız zaman Rabbim bana haksız ettiler der. Ve tarla faresi gibidir onların bir çoğu. Tarla faresini bilirsiniz. Tarlanın bir başından girer, bir de baktın ki hemen öbür başından çıkmış. Onların İslam'a girişi de aynı öyledir. Her İslamiyet'te güzellikler varsa, ekonomi durum ise, bu din bize iyi geldi der, girer. Topluluklar da girer. Ama Allah onları imtihana tabi tuttuğu zaman bu defa der ki, bu din bana iyi gelmedi der, tarla faresi gibi dinden de çıkartar der. Bir iki üç imtihan yaşadığı zaman, bir de onu dinle meşgul halde göremezsin kardeş. Peki, Rabb'in sıfatları nelerdir? Manası nedir? Kardeşler, Rabb, düzelten, iyileştiren, düzenleyen ve ayakta tutan demektir. Ezeli ve ebedi olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan, Ayakta duran, varlığı kendinden olan, fakat bütün yarattığı kulları, bütün mahlukatı ise onun düzeltmesine, uzun iyileştirmesine ve onu ayakta tutmasına muhtaç olur Rabbimizdir. O yüzden gerçek manasıyla bu işe en vakıf olanlar peygamberlerdir. Ondan sonra ondan sonra gelenler, nebiler, sıddıklar, şehitler ta müminlere kadar geliyor. Ondan sonraki duruma ise avam halka kadar düşüyor. Mesela alimden örnek verelim, alim eşyaya nüfuz eder. Elma ağacı değil, elmayı veren Allah'tır der alim. Ama avam halk ise genelde elma ağacı olmadan elmanın var olabileceğini tasavvur edemez. Yani bir kadın bir erkek olmadan çocuğun olabileceğini tasavvur edemez. O yüzden Yaradan Rabbimiz gücünü, kudretini göstermek için Adem'i anne babasız Hz. İsa'yı da babası dünyaya getirdi. Yani gücünü burada da gösterdi Rabbimiz. Yani hani doğa doğa diyorlar ya doğa olmadan Allah'a vermeye de kadir olduğunu burada gösterdi. Avam halk genelde sebeplere yapışır, alim ise sebebi yaradana yapışır. Şimdi duralım kendi nefsimize tefekkür edelim. Hakikaten şöyle işlerimiz ters gittiği zaman, sıkıntılar baş gösterdiği zaman, imtihanlar birbiri ardına peş peşe gelmeye başladığı zaman, o anda sığınacağımız mercimiz neresi? Hakikaten sığınmayı başarabilirsek var ya, o andaki imanın tadı da hiçbir yerde yok. Hani uzun zaman önce tekrar etmiş de yine tekrarda konumuzla alakalı bölümü olduğu için hayır var. Allah Teala kendi katında kuluna bir makam yazmıştır. Ama okul ne yapar ne der o makama ulaşamaz. Çok yüksek bir derece yazmıştır Cenab-ı Hak Sevmiştir okulunu dürüstlüğünü ama okul amel yaparak okul makama yükselemez. Allah Teala o kuluna öyle bir musibet vermiştir onun dermanı kullarda yok. Ama kul bunu bilmez. Zahir'e göre kapıları çalar. En sevdiği insanlara gider derdini açar. Seleften bir tanesi öyle diyor. Kerim'i kerim olmayana mı şikayet ediyorsun? Ama farkında değildir. Gerçek kerim kim? Allah. Kerim manası nedir? merhametli demektir. Cömert demektir. İyiliksever demektir. Yani bir insan sıkıntıya düşündüğünce derdini neden birisine anlatır? Çok değer verdiği için, sevdiği için, güvendiği için. Ve onda bir güç olduğunu hissettiği için. Bir hasta neden doktora gider? Onda bir şifa almaya gittiği içindir. Aynı bu şahıs aynı öyle gider o insana. Yok. Öbürüne gider yok. Öbürüne bütün kapılar kapanır. Yorgun ve bitkin bir şekilde gelir evine. Durur düşünür. Ne yapayım ne diyeyim? Hani derler ya Allah versin. Allah'tan başka çağrım kalmadı. Yani en son Allah aklına gelir kardeşler. Bizim sanki ilk mi geliyor? Durup tefekkür ederim. Abdest alır döner kıbleye. Elini açar. Allah'ım bütün kapılar kapandı. Senin kapına geldi. Bana yardım et. O öyle bir sığınmaya girmiştir ki muvazetein diye geliyor bu. Felak ve Nas surelerinde geçer. Sığınma sureleri. Nas suresinin zaten manasına bakarsanız geçer. İnsanlardan ve cinlerden olup insanların göğslerini besleveren, o sinsi besleceğin şerrinden insanların Rabbi, insanların ilahı, insanların hükümdarı olan Allah'a sınır. Sığınmaya başlar. Bu kısmı sığınmayla şeytan gider. Nefsini Allah'ın koruma altına alır. Çünkü Allah'ın hay ve kayyumdur. Kendisine sığınmanları kuşatır, korur. Kulu yürüyerek gelirse o koşarak gelir. Şu hatı kutsayı biliyorsunuz. Ben kurumuz zannı üzereyim buluyor Cenab-ı Hak. Kulun bana dua ettiği sürece, benden istediği sürece, beni andığı sürece ben onunlayım. Hani insanlar insanlara derler ya Allah seninle olsun. Ya insanlar insanlara der de Allah seninle olsun da. insan Allah'la olmak istiyor mu acaba? Anıyorsa Allah'la olmak istiyor. Zikrediyorsa Allah'la olmak istiyorsa. Eğer zikretmiyorsa zikretmesine mani olan neyse onunla beraber olmak istiyor. Bu kıl sığınır. Öyle bir sığınır ki çünkü bir başka kapı kalmamış. Hani bir kişi daha belki aklına gelse belki o içtenlikle duayı etmeyecek. İşte Şeyh Hulus'tan burada diyor ki Allah'tır okulun öyle bir makam genelde bu hapishanelerde oluyor cezaevlerinde. Gardiyan var bizim çalıştığımız işlerin yapışında da oradan biliyorum. Babasını bile öldüren namaza başlıyormuş hışkır hışkırı namaz kılıyormuş. Abi diyor hayret ediyor mu nasıl dua ediyor? E, başı kapı kalmamış. İçeride niye Kur'an okuyor? E, meşguliyet başka yok. Kur'an'a dalanlar da hemen ibadete başlıyor. E, bizi ise bu sahte dünya aldatıyor. Sanki buranın o hapishaneden farkı mı var Öyle bir sığınır ki bir minasura göz yaşlarına boğulur. Hıçkıra hıçkıra. Şimdi onun manevi olarak makamı yükseliyor. O haberi yok. O o dereceye ulaşmak için dua etmedi. Rabbi katındaki makama yükselmek için dua etmedi. Rabbine yakın olmak için dua etmedi. Allah'ın rızasını kazanmak için dua etmedi. Ecir almak için dua etmedi. Niçin dua etti? Paçası, paçası sıkışmış paçası. Hani bizim Türk'ün aklı sıkışınca diyorlar ya. Paça sıkışmış. Sıkışınca Allah aklına gelmiş. Ama Allah'ta niye o musibeti vermiş? Öyle bir derece öyle bir makam yazmış ki o makama ibadetten ulaşamıyor. Salih amellerle ulaşamıyor. Hışkırı hışkırı Rabbinin ta katına kadar yükseliyor manevi olarak. Ve Allah katına hem o ecri alıyor hem o makama yükseliyor. Salihlerin sıddıkları makamına yükseliyor. Hem de duası kabul oluyor. İman artıyor. Gönlüne sekine iniyor. Dünya sevgisi kalbinden gidiyor. Bu defa düşünmeye başlıyor o halvet halinde. Ya ben nasıl Allah'a güvenmedim? Yani o adımdaki vesveseler demek ki şeytanıymış. Ben neden korktum? Ya Rabbim bana şah damarına yakın. Niye önceden bu vesveselere kapıldım? Ya günlerce niye ona bunu kapısını çaldım? Bu da bu düşünce başlıyor. Ve inan dert ettiği şeyin dert olmadığını da anlıyor. Hani atalarımızın bir lafı var ya. Rahmetli babam da derdi. Allah rahmet etsin de. Mevlam bilir kim kazanır kim yer ahmak olur. Dünya için gam çeker. Ya Rab sıfatını bilmezse tabii ki kurtulamayacak bu ahmaklıktan kişi. Kurtulamaz ki. Şimdi şeytan oradan gelecek, fıs vesvese verecek. Gelecek buradan fıs vesvese verecek. Onun işi o. Geçen dersleri hatırlayın. Allah-u Teala ayet-i ne buyuruyordu? Bizim zikrimizden yüz çevire ne? Bak şeytan kime musallat oluyormuş. Demek ki insan Allah'ın zikriyle meşgul değilse şeytana davetiye çıkarıyor. İster şeytanı çağırsın, fiili olarak ister çağırmasın. Eğer kişi Allah'ın zikriyle meşgul değilse, bil ki o şeytanla beraberdir. <gülüyor> Bir insan zikir ortamına gelemiyorsa bunun cevabını hiçbir yerde aramasın şeytan onu kuşatmış. Sürüden ayrılanı şeytan tek kişiyle beraber diyor allah şeytan tek kişiyle beraber kardeşler. Kişi şeytanın Müslüman yapması mümkün değil. allah Teala imtihanı memnun olarak her insana bir tane şeytan vermiş. O ona durmadan kötülüğü terkin eder. Kişi yalnız başa nefsiyle baş başa kalmışsa kendi nefsini kendi şeytanını Müslüman yapamayacağına göre nefsini diyorum şeytanını Müslüman yapamayacağına göre arkadaşlar o zaman tek başınaysa şeytan bunu ne yapar? Şeytan kafir. Şeytan durmadan kötülüğü telkin ediyor. Geçen dersleri hatırlayın. Cebimizde birisi zarar verirse subhanallah Alacak verecek meselesi olursa bir zarar görmeysek incitici bir laf işitmişsek uykularımız kaçıyor. Ama şeytan gece gündüz imanımızı tırtıklıyor. Salih amellerimizden götürüyor. Günde beş vakit namaz kılarken huşumuzdan götürüyor. Kur'an'dan götürüyor. Hiç şeytanla kavga etmiyoruz. Gayet güzel geçiriyoruz. Ya kavga nasıl edilir? Sözünü dinlemezsen bir dinleme bak nasıl kavgalar başlıyor? Nasıl sıkıntılar başlıyor? Nasıl esnemeler başlıyor? Nasıl gözler Japonlar ağız timsah gibi açılmaya İkide bir saate bakıp olan ne zaman bitecek? Nereden düştük buraya demeler nasıl başlıyor? Bu sıkıntıyı kim veriyor? Tabii ki iblis veriyor. Kul Allah'a zikretmeye başladı ama iblis çıldırıyor. Bir kişi daha ateşten kurtuluyor benim gideceğim yer gene cehennem diye. Onun derdi nedir kardeşler? Onun derdi insanları ateşe götürmek. Onun dünyadaki tek kayası o. Eğer biz Allah'ı Rab edinmezsek şeytanı Rab edindik ha. Bunun başka ilacı çözümü, cevabı da yok. Peki kardeşler Allah için duralım kendi nefsimize tefekkür edelim. Rab edilmeye layık, mağbud Allah iken neden insanlar nefislerini ve şeytana rabbi ve ilah ediniyorlar? Neden? Şeyhülislam'ın en büyük, hizmeti en büyük talebesi İbn-i diyor ki, Allah onlara rahmet, merhamet, mahfere desin. <gülüyor> Mümin kulun gayretsizliğinden kaynaklanıyor diyor. Gayretsizliğinden, zayıflığından, tembelliğinden ve pasifliğinden. O yüzden Allah Resulü ümmeti Muhammed'e çok güzel bir reçet sunmuş. Allah'ım inni ve ve ve ve Allah'ım ben acizlikten, beceriksizlikten, pısırıklıktan, korkaklıktan, tembellikten, fayda vermeyen ilimden, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, huşu duymayan kalpten sana sınırım Allah'ım. Demek ki tembellik vesvesesini kim veriyormuş? Şeytan veriyormuş. Müslüm'de gelen hadiste Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ''Allah acz ve beceriksizliği kınar. Sana fayda veren şeye karşı hırslı ol.'' Sana fayda veren şeye karşı zikirler nedir? Fayda veren şeylerdir. Ona karşı ne olmamız gerekiyor? Hırslı olmamız gerekiyor. Abi Müslüm'ü elma arıyorum, uyku basıyor. Kim bastırıyor biliyor musun? Abi elma arıyorum, kır çeşit iş aklıma geliyor. Kim getiriyor biliyor musun? Bir kardeş öyle anlatıyor. Şimdi şeytanı takip etmeye başlamış ya. Etmeden haberi yok. Şimdi bir insana sorsan en son sana şeytan ne zaman geldi vesileverdi? Düşünmeye başlar. Ya hiç canımızdan ayrılmıyor ki. Allah'ı zikretmeyi bırakır da kurtulmanı o anda indiriyor. O anda. işiyor, o. Iş yok. Şimdi abi bilmiyorum ki. Eğer bilmiyorsanız da, da sen ver, senle beraber demek Allah-u Ekber Kebira, Allah-u Ekber Kebira, Allah-u Ekber Kebira. Velhamdülillahi Kesira, Velhamdülillahi Kesira, Velhamdülillahi Kesira, Velhamdülillahi Kesira. Ve Subhanallah-i Bukraten ve Essela. min minnefkihi ve nefsi ve hemzi. Hüsnül Bismillah, istikrarlı okuyanlara bu yabancı değil. Ne demek bu? Allah en büyüktür. İblisi çıldırtıyor bu biliyor musunuz? Kuduruyor. Allah en yücedir, Allah en uludur. Şimdi o da ululuk hevesine kapılmış. Kürsünü denizin okuyansın üzerine kurmuş. Allah Arşı, Adada, kürsü denizin üzerinde talanır Arş-ı kapılmış adam oğlundan müslümanlar da ona itaat ediyor. Allah'a değil. Allah'ın sözlere değil, şeytanın sözleriyle kalbinde, ze ruhunda benlenle onun sözleriyle meşgul koyuyor. İşte Allah en yücedir. Allah en yücedir. Allah en yücedir. Allah'ım taşlanmış şeytandan sana sınırım. Supanın onun vesvesesinden, onu şişirmesinden, onun fısıltısından ve yanımda bulunmasından da sana sınırım. Mümin bu duayı okuması gerekiyor kardeş. Rabbi Allah'a sığınıp nefsini terbiye etmesi için ondan yardım istemesi gerekiyor. Allah'ın bir göz açıp kapanınca kadardaki zaman zarfında bile beni nefsimle başa bırakma diye dua etmesi gerekiyor. Arıtma cihazı var üç kartuşlu sunun Daha geliştirmişleri de çıkmış şimdi. Yani şu anda çeşme suyunu tak normal bu özel kaliteli sular gibi su akıtıyor. Peki o su neye yarıyor kardeşler? Suyu arıtıyor bakterileri temizliyor, kimyasal artıkları temizliyor, taşları, kumları temizliyor. Arıtma anlamına geliyor. Müslüman sen nefsini Allah'ın zikriyle ne zaman düzenli bir şekilde arıtmaya başlayacaksın? Artık ne zaman farkında olacaksın? Ben bu mi düzenli yapmazsam böyle, hani kör topalıyorlar namazlar. Böyle yarım yamalak gider işte. Ve şeytandan da bu kadar kurtulabiliriz. Sohbetlerden de sıkıntı duyarız. Ağır gelir üzerimize. Çünkü şeytanın Ayet-i Kerim'de Rabbimizin buyurduğu gibi şeytanın hilesi çok zayıftır diyor. Ama Müslüman o şeytanın zayıf hilesinden daha da zayıfsa düşmüştür. Karışlar durun bir tefekkür edin. En güçlü olan güç sahibinin silahı elimizde ama kullanmıyoruz. Tenezzül mü etmiyoruz? İhtiyacımız mı yok? Gerek mi duymuyoruz? Yoksa o teçhizatı, o gücü kendimize zaten görüyor muyuz? Halbuki Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki dua etmekten uzet edenler yani kendini müstahını görenler dua etmekten kendini uzak görenler, müstahını görenler diyor, zelil bir şekilde alçalmış bir şekilde cehenneme girecekler. Yani bir insanın Allah'a dua etmemesi ne anlama geliyor Allah'a sığınmaması? Kibir kardeşler kibir. Hiç kalbinde evet, kalbinde zerre kadar kibir olan diyor Allah Resulü cennete giremez. Zerre kadar kibir. Sahabe soruyor, ey Allah Resulü kibir nedir? Müslümanı hakir görmendir. Başka kendini Allah'a muhtaç saymamandır. Allah'ın hükmü zaman itiraz etmendir. Karşı koymandır. Bir insan kendisini işte dua etmekten kendini müstahani görenler. Şu ayeti var ya. Alalım şuraya Allah'ın izniyle. Dua etmekten kendisini müstahani görenler ne demek? Bir insana yardımcı olmak istiyorsun. Biliyorsun yani adamın gücü yok. Veriyorsun. O yüzden Allah Resulü Allah üç kimseye diyor bakmaz. Merhamet etmez. Rahmet kanadıyla. Rahmetiyle muamele etmez yiyormuş üç kimseye, ihtiyar zani, ihtiyar zani, komisula zina eden ve kibirli fakir. Bizim konumuz üçüncüsü bölümü bu, kibirli fakir. O ihtiyar zani den, komisula zina edeni ayıralım kenara. Şu anda konumuz bu değil, önemli ama konumuz bu değil. Esas konumuz ne? Konumuzla alakalı bölümler. Ya zenginin kibirisi olur da, fakirin kibirisi olmaz. Yani bir insana karşı, yani bizim mahallede bu yaşandı. Birisini aracı ettik, sadaka götürüp versin diye. Bana bunu mu layık görüyorsun? İşte kibir. Bu. hani İslam'da yeri var. Zekat veriyorsun, fitre veriyorsun her mesele Bana bunu mu layık görüyorsun? İşte kibir. Hem de kibrin en ağlası Kibirli, fakir ne demek? Bu bir imtihandır. Allah Resulü de aç kalmış. Üç gün. Üstü üstüne aç kalıyor. Hazreti Ebekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali. Soruyor Hazreti Ali Allah Resulü. Ya Resulallah seni çıkaran beni çıkardı diyor. Yani aynı şey yani. Dert aynı. Gidiyorlar sahabenin evinde Allah Resulü sahabe bir koç getir hayvan getir kesiyor, bir şeyler getir ikram ediyor. Üç gün aç kalmış ağlarız. Müslüman. Kibirli fakire Allah merhamet nazarıyla bakmıyorsa peki biz Allah'ın katında, Allah'ın huzurunda, Allah'ın gücünün karşısında, zenginin yanında fakir değil miyiz kardeşler? Fakir değil miyiz? Herkes buradan gittikten sonra yalnız kalınca ben ya bu zibir abimiz, kardeşimiz bize yıllardır Eskileri kastediyorum. Günlerdir haftalardır ya bu Hüsnü Müslümlü düzenli okuyu niye ısrar ediyor? Duralım bir düşünelim ya. Hakikaten biz niye bunu okumuyoruz? Bir nefsimizi bir yoklayın bakalım. Düzenli okuyanlara sözüm yok. Devam etmeleri için Allah'tan yardım istersinler. Bunu başaranlar Allah'ın yardımıyla başarıyor. Çünkü Buhari'de gelen hadiste Allah Resulü buyuruyor ki Ey Rabbim sen yardım etmeseydin ben 5 vakit namazı kılamazdım düzenli dostum. Yani iyilikler Allah'tandır kardeşler. Bu Allah'ın bir ihsanıdır. Demek ki kul bunun üzerine başarıları kastediyorum. Demek ki bunun eksikliğini hissetmiş, ihtiyacını hissetmiş. Aynı hususunun arıtılması gibi. Nefsini arıtmış ve bunun meyvesini de bir zaman sonra görmeye başlamış. Artık elinden de bırakmıyor. Aynı bu ne benzeri biliyor musunuz? Sıkıntıya uğradığın zaman dost ne zaman belli olur? Dar günde. Her dar günde bir tane arkadaşın sana destek oldu. Artık onu unutmasın da o senin artık değerli dostun. Ekonomi durumun iyi de olsa onu gözetirsin. Bunu nereden biliyoruz biz? Allah Resulü'nden biliyoruz. İslam'da buna ne deniyor? Vefa. Vefa nedir? Nankürlüğün zıttı. Küstahlığın zıttı. Ukalalığın zıttı. İyiliği unutmamak. Bunu nerede görüyoruz? Allah Resulü'nün Allah Resulü'nün hanımı Hazreti Haticebal'denimiz vefat ettiğinde onun adına kurban kesiyor dağıtıyor sehabına. Hazreti Ayşe'nin hemize kıskançlığı ağır basıyor. Ey Allah'ın peygamberi hani dişleri dökülmüş Mekke'nin en ihtiyar hanımı hani ölmüş gitmiş kemikleri yani çıkmış yani, çürümüş. Yani onun adına yani kurban kesiyorsun. Allah benim gibi sana güzel bakire bir kız vermiş. Hala onu unutmadın mı? Subhanallah. Hadis bu hadis-i bu Hazreti zikrederken Resulullah'taki vefayı anlatıyor. Unutmamış bak. Çünkü niye? Allah Resulü ve sana 40 yaşındaki evleniyor Hazreti Hatice Validemiz'den Allah'ın diline Hazreti Ayşe, Hatice Validemiz yardım etmiş. Peygamber hep destek olmuş. Nerede destek olmuş? Mağaradan geldiğinde beni örtün beni örtün dediğinde peygamber ona destek olmuş. Ne demiş? Ya Muhammed korkma, Aleyhisselam üzülme. Allah seni yarımsız bırakmaz. Sen yoksulla yetime sahip çıkarsın. Mazlumun yanındasın. Allah seni yarımçındır dedim. Ve malıyla, gücüyle ve moralmen hep ona destek oldu. Şimdi peygamber bak ne diyor Hazreti Ayşe annemize. Allah'ın ve Resulü'nü sevdiği sen de sevmez misin ya Ayşe? Hazreti Ayşe annemiz olay imanla alakalı bölüme girince susuyor. Severim yallah ya Resulü. Kurban da kesiyor, dağıtıyor hayrına. Şimdi dönelim bize kardeşler. Rabbimiz bize iman nimetini tattırdı. Yapmış olduğunuz dini yardımlarda, desteklerde, hayırlarda ben burada sohbet yapıyorum. Kardeşimiz evini açmış. Birileri birilerine sebep olmuş. Birileri bir şeylere hayır yapıyor. Eğer minnet girerse işin içine Allah ne diyor Celle Celaluhu? Allah sizi imana gark etti diye minnet altına sokar. Sakın Allah'ı, Resulü ve müminleri minnet altına, töhmet altına bırakma. Böyle bir şey yok. Ben yani konumuz alakalı bölüm olduğu için zikrediyorum. Yani esas vefa Allah'adır kardeşler. Allah bu emaneti gökleri, dağlara, taşlara indirdi. Bütün dağlar taşlar içtina bitti, titredi. Ama insan nankör yüklendi bu emaneti. Ve bu esas emanet karşısında bize de imanın tadını tattırdı. Kalplerimize bunu süsledi, bezedi. İşte bunun olgunlaşması, kemale ermesi için hüsnü zikir ve duaların düzenli bir şekilde tatbik edilmesi gerekiyor ki nefis ıslah olsun, nefis arıtılsın. Yoksa nefis, iblis ve amanları Allah'a sonra emrettiği şeylerde her zaman bizim karşımıza dikilecek, bize engel olacaklar kardeşler. Rabbimiz her ayetine şeytan yapma diyecek. Rabbimizin her yasağına şeytan bunu yap diyecek. Yani bu durmadan son nefesimize kadar, hatta Ahmet bin Hanbel Son nefesini vermeden önce şeytan gelip karşına dikilmiş. Subhanallah. Artık çok geç. Artık çok geç diyor. Baba ne oldu diyor. Yani Allah'ı inkar et. imandan dön. Lafını kullanıyor. Yani artık çok geç. Son nefesine daya uğraşıyor. Pislik. Eee Adem'e demedim Allah'ı inkar et. O da inkar edince oradan kaçtı şeytan. Kur'an'da ayet var. Ya iblise bak ha. Allah'ı inkar etmeye vesvesesine giriyor ha. Allah'ı inkar et. Ve Kur'an'da ayet o da dedi ki ben Allah'tan korkarım dedi şeytan insan Allah'ı inkar edince bu vesileye kapıldı yani şeytan ilk önce Adam onla bunu söyleyince bu vesile verince yani insanı inkar edeceğini şeytan hesaba katmamıştı sadece bir vesile veriyor ama insan tık vesileye kapıldı çünkü boşlukta Allah'ı mümin zikretmez kulağına gelen vesileyi kendi kişiliği kendi iradesi kendi düşüncesi zanneder kardeşler olay bu kadar ciddi. <gülüyor> Yine istikrarlı şekilde dua ve zikirleri yapanlar bildiler. Allah'ım maalimul gaybı şahadet. Bak burada da şirkin terkinini veriyor, vesisini veriyor. Bir amel Allah'tan garisi için yapılırsa nedir? Bir ameli yaparız insanların duymasını isteriz. Bu nedir? Bunlar ya. Bu ya küçük şeytir kardeşler. Hangimiz yapmıyoruz? Hangimiz kurtulduk amelimizi saklamakla şeyine Hangimiz bunu açtık? Yani ben bunu sık sık yaşıyorum. Bir kareç kitap okumuş. Ya Zübeyir abi bir sorun var, E sor, okuduğu kitapları anlatıyor. Reklam, reklam. Yani okuduğunu anlatmaya çalış. okudum. Abi gece namaz kıldım da, gece namazdı. hani bu, mübarek niye söylüyorsun? Allah Resulü, yorulmuşsun diyor. Bir sahabe geliyor, ben şu, şu nafize namazları yaptım, aç kalmışsın. Bu kadar Kur'an okudum, yorulmuşsun. Niye söylüyor? Allah görmüyor mu? Görüyor. Bilmiyor mu? Biliyor. Verici ücret az mı geldi? Hayır. E niye anlatıyorum Müslüman? Niye başka ille de bir ilah? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanına dönün. Zat-ül acil neden? Sahabeler bize kutsasına dediler. Allah'ı tam geri gibi tanımamışlardı. Hz. Musa'nın karşındaki Kısırdeniz yarılınca karşıya geçince bu şu putu bize de kutsasına dediklerinde Musa aleyhisselama kavmi Hz. Musa ne demişti? Allah etmiyor mu? Şimdi dönelim bize kardeşler. Allah'ın zikri kalplerimize silmesi, dilimizle depremmesi bize yetmiyor mu ki? Gayrılarıyla meşguliyet gerçek zikrinden bizi alıkoyuyor. Tam anlaşılması bir daha tekrar edebilirim. Allah'ın zikri bize yetmiyor mu? Gayrısı Allah'ın zikrinden bizi alıkoyuyor. Allah bize yetmiyor mu? Zikir nedir? Bir karış sormuştu. Abi hep zikir zikir diyorsun da yani şunda bir masal yatır abi. Yani bu yani zikir derken ne anlayacağız? Karışlar zikir anmaktır, anmak. Andığına vasıl olmaktır. Yani Allah'ı anmaktır, Allah'ı hatırlamaktır. Şimdi hazırcaki Hadis-i Kudsi'yi zikrettik. Allah Teala Hadis-i lafza Allah'tan sözü peygamberden "Ben kulumu diyorum, zannı izleyeyim. Beni zikrettikçe onunlayım." Ya bir mümin Allah ile berbermanın tadına, hazına ve lezzetine varsa o sahabenin dediği gibi, ee Allah Resulü, nafile ameller bana ağır geldi. Dilin Allah'ın zikri ıslak kalsın. İnanın Allah'ın zikrinden onu alıkoyan, onun en büyük baş düşmanı olur artık. O zikri kalbine inerse sevgisi, muhabbeti, tadı ve lezzeti, hazzı. Yani Allahu Teala ile beraber olmak ne demek kardeş? allah Teala bazı kulağına özel muameledir. Rahmetiyle, lütfuyla, ihsanıyla gönlünü genişletir. Müzemin suresinde... Sat suresinde ve diğer ayetlerinde ne geliyor? Nur kalbi indiği zaman diyor, o kalp genişler diyor. Dünyadan daha geniş olur. Gerçekten daha geniş olur. Ve o kalp cennet bahçesine dönüşür. O yüzden her zaman sık sık zikrediyoruz ya. Şeyhülislam ne diyordu? Anne diyor ben cenneti yüreğimde taşıyorum. Nereye gidersen o benimle. Hangimiz bunu diyebiliyoruz? Hangimiz sık sık Allah'ı zikretmenin lezzetini, hazını, tadını kalplerimize içebiliyoruz. Ve bizi zikirden alıkoyan insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Hangimiz şurada yapabiliyoruz? Allah seni zikrine mana olan insanların şerrinden beni koru. Seni anmaktan beni uzaktan şeylerin şerrinden beni koru. Bakın Davut Aleyhisselam'ın zikrine insanların en çok ibadet edeni idi diyor Allah Resulü. Vaktini altıya bölmüştü. Bir bölümünde ise Allah'ı durmadan zikrederdi. O is kararı da böyleydi. Subhanallah. Allah'ım diyor. Sana olan sevgim diyor. Ailemden, malımdan, canımdan, nefsimden daha sevimli kıl sana olan sevgimi. Ya Rabbi bunları benden neyi çektiysem seni zikretmem için boş zaman kal. Ahvah etmem için değil. Şimdi dönerim kendi başımıza. Genelde bekar kardeşler hep şehitliği arzularlar. Evlenince şehitlik duası %50'ye düşer. Bir çocuk olunca biraz daha. Bir çocuk olunca biraz daha. 3-4 çocuk olma başlayınca kardeşler şehitlik lafzı Allah bizi şehit etsin dediğinde adamın rengi bengi kaçıyor. Yani ne kadar uzağa gitmiş görüyor musun? Karışa evlenmek dinin yarısı. Çoluk çocukta kabir nimeti. O yüzden ayetlerde Cenab-ı Hak buyurdu ya ki biz şimdi bunu da çok uzak tuttuk biliyor musun? Hani bir ara birileri çıktı bombacılarda şuculardı, buculardı, patlatmacılardı. Şehitlik olayı da kaldırdı, rafa koydu. Allah Resulü buyur ki şehitlikten uzak bir hasret üzere yaşayan cahili önümüze üzere yaşar. Şehitlik nedir? Bu duyguyu kalminde tırsa yolda bile giderken ölse, yatağında ölse şehittir diyor. Şehit Allah'a kurban olmaktır. Gayrısına mı olalım? Ya zaten bir şeylere kurban oluyoruz. Kurtuluş yok. Hani haca gidenler, hacılar niye? Saçlarını tıraş ediyor, kurban kesiyor, beyaz giyiyor. Ya şehitliğe bu hazırlıktır. Allah'a kurban olmaya hazırlıktır. E biz nefsimize Allah'a kurban edemedik ki Yazıyorum Zübeyir abi, sen ne anlatıyorsun? Daha gözümüzü kurban edemedik ki Allah'a. Gözümüz haramlardan sakınmıyor ki. Daha kulaklarımız dedikoddan, gıybetten, boşluktan kurtulmadı ki. Daha televizyonun başından yavaş yavaş uzaklaşmaya başlayamadı ki. Yani daha haramlardan Allah için kurtulamadı ki. Boş konuşmalar gereksiz şeylerden daha kaçamadı ki. Müslüman sen boş şeylerden uzak durmazsan dolu şeyler sana nasip olmaz. Allah bir kalpte iki tane sevgi yaratmamıştır. Basit bir şey değil bu. Allah mümin kulunun kalbine günde yetmiş defa bakar. Her kulun. Özellikle müminler. Kalbinde hayır görse onu büyütür. Ama o katta dünya teleşesi, dünya masiyeti, dünya masahatı hep dert dünya. Sevinç de dünya, dert de dünya. Bırakır. onların da meşgul Ama son olarak kıyamet kopacak, Hepsi elden gidecek. Değer mi? <gülüyor> o yüzden Şeyh Hulusi'nin bir, bir teymiye diyor ki, Kim derse ki, ya hay ya kayım, la ilahe illa te subhani onun kalbi dirilir. Kardeşler hay diri demektir. allah Teala'nın bir ismidir bu. Kayım ise, yaratıkları durmadan muhafaza edendir. Kuşatan demektir. Ayakta tutan demektir. Yardım eden demektir. Destekleyen demektir. Şimdi insanlara soruyorsun ya bu dükkanı nasıl açtın? Allah bize şöyle oldu böyle. Rabbim bana bunu lütfetti diyemiyor. Ya bu çocuğu nasıl büyüttün? İyi geliştirmişsin, iyi yapmışsın. Adam kasılıyor. Ya Allah'ın yardım de. Birisi seni ödü. Şöyle şutu Allah'a çevir. Şöyle o övgüyü Allah'a yönelt. Sende bir şey yok ki. Allah'ın kayın isminden kaynaklanıyor. Ama dedim ya kardeşler dersin başına dönün allah Teala sıfatlarından biz uzak olduğumuz için kah o sıfatları bir beşere kah nefsimize veriyoruz. Övgü alayı kimdir? Hangimiz nefsimizden kurtulduk? Hangimiz nefsimizi övmekten vazgeçtik? Bir insan Allah'ı niye övemiyor biliyor musunuz? Ya bu kadar övmeden bahsediyoruz da artık sahneyi biraz sadeleştirelim. Eski kardeşler içindir bu konuşma. Yeni kardeşler mazur görsünler. Bazen şimdi buraya her gelen karma kardeşler geliyor. Yeni kardeşler haklarını helal etsin. Bazı sohbeti bazı tazeleri ağır oluyor da kendinizi yavaş yavaş alıştırmaya çalışın. Bazı kelimeler zor geliyorsa daha eski olan kardeşlere daha sonra da bunu sorabilirsiniz. Bir insan nefsini övmekten vazgeçmediği için Allah'ı övemiyor. Bir insan nefsini övmekten vazgeçmediği için Allah'ı övemiyor. Bir insan boş ve lakıltı şeylerden uzak kalmadığı için Allah'ı zikredemiyor. Bir insan şeytanın vesilesesinin ağına takıldığı için o ağdan kurtaramadığından dolayı Allah'a yönelemiyor. allah Teala ben kulumun zannı üzereyim. Beni zikrettikçe onunlayım. Bana yürüyerek gelirse ben koşarak gelirim diyor. Demek ki yürüyerek bile gitmiyor. Yoksa allah Teala koşarak gelecek. Kardeşler burada bir teşbihat var, burada bir benzetme var. Allah-u Teala kullarını yakmak için yaratmadı. Şeytanın eline bırakmak için göndermediyim tane bu dünyaya. Ama Allah-u Teala adaletindendir, el aldığı sıfatı var. aldı diye ben bir şey zikrettim. İbn-i diyor ki Allah ona rahmet merhamet mahver edesin. Görünen şeytana karşı onların silahıyla silahlanın. Görünen şeytana karşı da Kur'an sünneteki zikir ve dualarla silahlanın. Bu bir silah. Karşımızda da şeytan var. Sağından gireceğim, solundan gireceğim, önünden gireceğim, arkasından gireceğim ve size vereceğim. Çoğunu şükreden bulamayacaksın. Bir mümine ne oluyor ki? Güçlü, zengin, cebbar olan padişahın Allah'ın gücünü kullanmıyor. Bakın üstünde hadis var. Ağır bir hadistir. Yeni kardeşlere Rabbim güzel bir anlamaş kabiliyeti ihsanesi. Sekiz tane melek Allah'ın kürsünü taşır. Allah Teala kürsüye istiva edince kürsü gıcır gıcır ses çıkarır. Sahih üstündeki hadis. Geçen dersi zikretmiştik. Tekrar zikredelim. Ne kadar zikresek tekrarda çünkü hayır var. Allah Resulü İbni Kesir'de ayet-i kürsünün tefsirinde Allah Teala'nın büyüklüğünü anlatırken bütün yarattıkları, Allah'ın bütün yarattıkları diyorum bak. Evren, nevren hepsini katın içine. Bir sahradaki bir yüzük halkası kadar. Allah'ın küfürstünün yanında. Bunun için bir tefekkür edin. Subhanallah ve birhamd-i Allah hatırlığa bir de şeytan yaratmış. Bir de bizleri yaratmış. Zaten dünya evrende hiç denecek derecede. Bizi de ölürsek şu kadancık bir yer bile kalır. Yani, ama Allah hatırlığa kulunu muhatap almış. Güç bende demiş yani. Benim gücümden yardım istersen şeytana karşı sana yardım ederim. Kul tenezzül edip Allah'a sığınmıyor Müslüman. Allah ya. Ya bu dersin hiçbir şey aklında kalmasa şu aklınıza kalsın yeter ya. Yani bir mümin Allah'ın gücüne sığınma tenezzülünde bulunmuyor. Yani bir insan neden Allah'a sığınmak istemez? Neden Allah'a muhtaç olmak istemez? Neden güçlü olmak ister? Neden zengin olmak ister? Allah'a muhtaç olmamak için mi? Allah'a sığınmamak için mi? Allah'a kendisini müstahane gördüğü için mi? Ama ayet öyle diyor. Kim duadan uzak durursa kibirlen, kibirlenmeden dolayı bunu yapıyor. İblisin kısasına bakın. Neden Adem'e iblis secde etmedi? allah Teala merhametinden dolayı olan ne dedi? Ey i̇blis Adem'e neden secde etmedi? Kibirlendir mi yoksa yücelerden mi oldun? Hmm. Demek ki bir insan emre karşı gelmesi nedenmiş? Hmm. Kibirden. Kendini beğenmekten. İtaat konusundan uzak duranlar, Allah'ın emrine karşı gelenler inan ki kibirinden geliyorlar. Kabul etmiyorlar. Başka bir şey değil. Bak şu anda mesela bir insan günah işlerse Allah Teala onu affediyor. Nefse, nefsten kaynaklanan günahlardan dolayı Allah hafif rahimdir. Ama kibirden kaynaklanan günahları Allah tövbe bile nasip etmiyor. İşte Adem babamızın nefsinden kaynaklanan hatayı yemesine Allah Teala kalbine tövbe duysu attı. Ama iblisinkine atmadı. Neden? İblis kibirlendiğinden bile bile hakkı karşı geldi. Çünkü Adem kütünde bir tur attı vurdu ses çıkardı. Cinleri dedi telef ettim bunu da Ulan seni bu konuşmanı Allah duymadı mı? Duydu. Kalbinden geçenleri Allah bilmiyor mu? Biliyor. Niye nefsinin şerinden Allah'a sığınmıyorsun? Niye sığınmıyorsun? Şimdi dönelim bize Müslüman kardeşlerim. Bize engel olan nefsimizin ve iblisin şerinden bizi zikreden alakoyanın şerinden niye Allah'a gereği gibi sığınmıyoruz? Niye? Bizim bir bir farkımız olması lazım. Biz Allah Resmi'nde örnek aldık. Şeytanı değil. Ama iştenlikle sığınmazsak iştenlikle gönülden Allah'ım şeytanın şerinden beni koru. Sana sığınırım Allah'ım. Çünkü ayette öyle diyor. Şeytandan onları bir esatı hemen hemen kovulmuş şeytandan Allah'a sınırlar. Peki kardeşler o sekiz tane melek Allah'ın kürsünü kürsüne Cenab-ı Hak edince Ya Rabbim senin azametin bu kürsüdeyken nasıl taşıyalım diyorlar. Allah tığla nide ediyor. La havle ve la illa billah deyim. Manasını bilir misiniz kardeşler? Hazreti İsa havalarına bunu terkin etti. Hazreti Musa havalarına bunu terkin etti. Hazreti İbrahim aleyhisselam da bunu terkin etti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Miraç'ta peygamberle görüşürken dua etti. Ettehayyatu ve aleyne Hazreti İbrahim Aleyhisselam oradan bir dua var. Allahumme salli ala ve ala Muhammed ala İbrahim. Neden? Ümmetine söyle diyor ya İbrahim. Ya Muhammed ümmetine söyle diyor İbrahim Aleyhisselam. Cennet cehennem boştur. Allah'ı zikretsinler. Peki la la illa billah ne demek? Bütün güç ve kuvvet ancak Allah'ın elindedir, Onun izniyledir, Onun dilemesiyledir, Onun iradesiyledir. İşte bir mümin Allah'ın gücüne sığınmıyorsa demek kendisini güçlü zannediyor. Peki Müslüman senin gücüne? Dönelim bir başına bakalım, bir damla sudan yaratıldın. Donda kalırsa o atık su, bir gün sonra pis koku geliyor, atılmış su. Manyı. 19 yüzyılda yeni tespit edildi, Emriyo. Kadınların göğüsleri arasından Tarık Suresine geliyor talak suresinde. Ekeyn bel kemiği arasında iki tane embriyonun meninin birleşmesiyle Allah-u Teala insanı yaratıyor. İnsan haline geldiği zaman burada bok ve silik taşıyor. Öldüğü zaman da sıçanlar fareler yiyor. Evet. Peki insan sen kendini ne zannediyorsun Allah'a kendisini? Kendini müstahını görüyorsun, mağrulanıyorsun. Yolda yürürken kasıra kasıra yürüyorsun. Müslüman. Kime örnek alıyorsun, kime hava atıyorsun, kime benzemeye çalışıyorsun. Kimler gibi olmaya çalışıyorsun? Kime özeniyorsun? Müslüman sen şerefi, izzeti, olgunluğu nerede arıyorsun? Kalbinde neleri taşıyorsun? Beyninde neleri taşıyorsun? O gün toplanan içlerde neler saksı hepsini dışarı çıkaracak. Ve beynimizde kalbimizde olanlar ortaya dökülecek. O yüzden İbni Teymiye diyor ki benim en çok hoşuma giden bu zikirdir. Bu zikiri düzenli bir şekilde devam ederseniz, tekrar ederseniz kalpleriniz necat ve hayat bulur. Ölü kalplere sus tepilir. Ya bir rahmetike estağıyız. Esverişenikullahu veletekinina nes tarifden. Ve la ilahe illa ente subhaneke innikunti kuntu zalmin. Karışan İbn-i bu ikisini hırt etmiş. Bunu daima düzenli bir şekilde yapıyormuş. Bir de yine İbn-i bu sözünü zikredelim inşallah. Gözler mayıştı, ağırlaştı aslında ders bitmedi. Sabah namazından sonra İbn-i Teymiye yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinden oluşan günlük zikirlerini yapıyor. Talebesi gelir selam veriyor. aleykümselam diyor. İlgilenmiyor. Nasılsın bile diye sormuyor. Günlük zikirleri yapıyor, bitiriyor. O esnada da tabi güneş doğuyor. Çünkü düzenli bir şekilde zikirleri yapan bir insan bunu bilir. Bir saat, bir buçuk saati bile buluyor. Güneş bir iki mızrağı yükseldikten sonra zikirleri bitiyor. Dönüyor talebesine kalbi kalmasın diye. Rüya değil vaka. Kalbi kalmasına açıklama yapıyor. Bu benim kahvaltımdır nedir Yapmasaydım kuvvetten düşüyorlar. Biz neden kuvvetten düşüyoruz biliyor musunuz? İşte bunda. Hiçbir yerde aramayın ha. Zikirin altında arayın bu halimiz. Şimdi biz birilerine vesile olacağız, birlerine Allah'ın dinine çağıracağız. Ama önce kendimizi bir yerlere kaptırmayacağız. Hani hak dininde bir laf var ya, dolmuşa gelme. Dolmuşa gelme, dolmuşa çağır. Allah Resulü'nün sünnetine çağır insanları. Ama dolmuşa gelme. Dolmuşa gelmek nedir kardeşim? Allah'ı anmanın dışındaki her şey dolmuştur. Şeytanın dolmuş. Allah'ı anmaya götüren her şey ise 224 bin peygamberin davetini çağırsın o yüzden Rabbim bizlere rahmet etsin, merhamet etsin, mağfiret etsin. İsim ve sıfatlarda Rabbimizi birlemeyi nasip etsin. Fakirimizde, zenginimizde, gençliğimizde, olgun yaşta ve ihtiyarlıkta, her hal ve her harikarda Rabbimize muhtaç olduğumuzu unutturmasın bize. Fakirken zenginliğe bir şekilde olmamayı, zenginken de kasılıp havalanmamayı, vereni de almaya gücü yettiğini unutmamayı, verdiği gibi almaya da gücü yeteceğini aklımıza hiç çıkarmamayı, her halimizde de Allah'ın huzurunda fakir olduğumuzu O'na muhtaç olduğumuzu unutmamayı her halimize O'na yönelmeyi, O'na yardım istemeyi Rabbim bizlere nasip etsin. Amen. Ve zikirlerimizi Rabbim düzeni yapmayı nasip etsin. Rabbim nefsimizle cihat ettirsin bize inşallah. Sübhaneke Allah'ıma ve bihamdik <Sessizlik> eşhedü anla ilahe illa ente estağfirike ve tubilek. Evet. Bir ağırlık var. Allah hayır etsin.